Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Bu fıkhen sahih olan, caiz olan bir işlemdir. Ancak rehin vereceğim demek ile verme mecburiyeti oluşmaz. Rehin ne zaman lazim yoldur? Bizatihi karşı tarafa verip o kişi de onu teslim aldığı zaman, yani kabzettiği zaman. Evet. Kabzetmedikçe sizden zoraki rehin alma hakkına sahip değil. Şu kadar var ki eğer böyle bir şart koşmuşsa,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 Bir vekaletten bahsedilmemişse rehini alan kimse o rehini satma yetkisine sahip değildir. Rehini verene fıkıh dilinde rahin derler, borçlu. rehni alan kimseye de mürtehin derler, alacaklar. Rahin rehini mürtehine teslim ettiğinde mürtehin onu teslim alır. Ama alacağını alamaması durumunda satma yetkisine sahip değildir.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 Yoksa bir emanet konumunda mıdır? Soruyla alakalı olan bölüm burasıdır. Bundan önceki ayrıntılar ise rehin hakkında genel bir malumattır. Veya evet. Ve rehine nasıl bakmamız gerekir? Fıkhen e, konumu nedir? Bunu anlayabilmemiz adına bu örnekleri verdim. Denir ki e, rehini eğer sahip bir rehinse, sahih bir rehin aklı ise mürtehinin elinde bu rehin malı e, mazmunun bil ekaldir. Ne demek mazmunun bil ekal?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 çalındı veya yok oldu bir şekilde. Evet. Bu durumda ekal nedir? Alacağım miktar 10 TL, rehin miktarı 20 TL. O zaman 10 TL alacağımı almış kabul edilir. Yani size sizden 10 TL alacağım var ama 10 TL'de borcum var. Evet. Borcumla alacağım fikseşmiş olacak. Peki ya arta kalan 10 TL o emanettir. Onda ise herhangi bir ödeme sorumluluğum olmayacak. olmayacak.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 O yüzden buradaki kardeşimizin sohaline döndüğümüzde e, diyor ki ben borcuma mukabil rehin olarak saatimi verdim. Tabii değerinden bahsetmiyor. Değeriyle borç aynı mıdır, fazla mıdır, düşük müdür? Bundan bahsetmiyor. Daha sonradan borcumu ödeme zamanı geldi. Ödeyeceğim ama rehnimi istediğimde veremiyor dedi.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 Ama yok e, hatası varsa, kusuru varsa kendisi onu kullandığından dolayı telefonmuş veya koruması gerektiği gibi korumadığı için nellak olmuşysa o saatin değeri neyse hepsini ödemek zorundadır. Borcu evet. ise o kadar miktar düşülür üzerinde cebinden ödemesi gerekecektir. Hocam e, rehinde satma vekaeti alınmamışsa o kişinin rehin alma amacı nedir? Yani bir an önce parasını ödesin onu happsidiğim diye bir teşvik midir? Evet. Şimdi rehindeki asıl gaye alacağı teminat altına alabilmektir. Evet. Bu da borçlu olan kimsenin iştiyak duyurduğu yani bir an önce kullanmak istediği, arzuladığı malına ulaşabilmesi için onun değer verdiği bir malı ondan istiyorsun ve o da onu veriyor. Evet.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 Böyle bir durum söz konusu ise o zaman hükmen su yok hükmündedir. Bu kimsenin teyemmü almasına izin verilir. Peki e, teyemmüm suyun olduğu zamana beklememiz durumunda namazın kazaya kalması mazeret olarak kabul edilerek teyemmüme gidilebilir mi? E, cevap gidilmez. Burada şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer o ibadetin bir halefi yok ise bu durumda teyemmüme izin verilir. Örneklendirelim, bayram namazına gittiniz, evet. e, caminin ön safına geçtiniz ve namaz kılmaya yakın abdesiniz kaçlı bir şekilde. Eğer dışarı çıkıp abdest alıp geri dönecek olursanız bayram namazını kılamayacaksınız. Böyle bir durumla karşı karşıya gelen kimsenin derhal orada temim alabileceği bir şeyden temim olup bayram namazını kılması sahiptir caiz. Niye? Çünkü bayram namazının bir halefi yoktur.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 Radiyallahu Teala Anhan'ın evine gidiyor. Hazreti Berire ki Hazreti Aişe Validemiz Radiyallahu Teala Anhan'ın azatlısı. Hazreti Berire Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hurma ikram edince bakıyor Efendimiz kazandı et var. Ocaktı et pişiyor. Hellena nasibu mine lehmim. O etten bizim nasibimiz yok mu? O etten bize vermeyecek misin? Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Berire'ye bunu söyleyince Hazreti Berire ya Resulallah o bana zekattır.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 Evet. Dolayısıyla ben haram parayı haram yiyen birine vereceksin. Eğer zaten o haramsa haram olan, haram yiyen birine vermek günahta yardım etmektir. Bunun hiçbir mantığı olmaz. Evet. Ama onun aynı haram değil, kazanma şekli haram olduğu için zaten şerif şerif bana neyi emrediyor? Onu elimden çıkarmamı emrediyor. Kime vereceğim? Ağm'e dönen herhangi bir yere vereceğim. Fakir olabilir, dediği gibi hayır kurumuna olabilir bilmiyorum belediyelerin işte tekvim ve teccisatı ile alakalı diyor. Böyle bir fonları var mı? Evet. E, varsa o da olabilir. Ama daha muhtaç kişiler varsa da onları da verebilir. Bu programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık vermiş Burası. olduğunuz değerli bilgilerden Asla dolayı. Ederim. Evet değerli izleyenlerimiz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmaletfilalegul.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere Allah'a emanet olun inşallah.